Sanman talebi devlet devletücağı itmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah itmeye geldik. Sad kafile şekva ile azarı felekten haki değeri canana fenah itmeye geldik. Bu meykere mihnete avni gibi biz de hali dili şeydaya tebah itmeye geldik. Hayırlı akşamlar divan şiirinin inceliklerine vakıf Gazel ve Rubai'de oldukça başarılı olan ve ölümünün ardından divanın yayınlanmasıyla edebiyat çevrelerince tanınan Yenişehirli Ahmet Bey şiirlerini konuşacağız bu akşam. Üstadım hayatına ışla sohbetimize başlamadan önce Can veren Pervaneler TV Instagram hesabımızda görüş ve önerilerinizi görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Çok güzel bir isimdeyiz bugün. Yenişehirli Ahmet Bey merhum. 1884 vefatı Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu senedir. Kendisi 58 yıl yaşamış Darü Dünya'da. Hiç de uzun sayılmayacak. Ha, biz o yaşlarda olduğumuz için... Son dönemde işlediğimiz şairlerin hepsi <gülüyor> genellikle genç olacak. Yani çok Böyle çok yaş. elbette şey ömrü bir... uzun olan şair fazla değil. 1826 doğumlu, 1884'te vefat etmiş. Yani Encümen-i Şuara dediğimiz bir topluluk vardır. Leskovcalı Galip, Yenişehirli Avni, Osman Şems, Namık Kemal bir topluluk. İşte o topluluğun güzide bir üyesi. Çok başarılı bir şairdir. Bir hoca bana şunu demişti. TRT'de seyretmiş, bizim divan şehrinde olan ilgimizi görmüş falan. Sonra tanıştık. Hayati Bey evladım, madem meraklısın, Güzel de okuduğunu gördüm falan diye övdü bizi. Fuzuli'den sonra yeni şehirli Avni dedi. Bunu not al dedi ya yani unutma dedi. Hakikaten çok haklı. Böyle büyüleyici bir edası var. Çok derin bir söyleyiş tarzı var. Şiirin kurallarına uyma bakımından da Vezzin Kafiye riayeti falan. Çok başarılı. Başta senin de söylediğin gibi hakikaten çok başarılı. İyi ki var, hayran olduğumuz, görmeden tanıyıp sevdiğimiz adamlardan adamlarımızdan biri. ateş ahımla yandım ağlar gülzarlar göm gök oldu dudu feryadım feryadımla sümbül zarlar. Öyle bir mecnuni zar vadi hayrette kim aksi bang-ı silsilenle inlesin köhsarlar. Ablar dolablar yekti gerinden ah eder. Birbirinden müşteki mağdurlar gaddarlar. Avni şimdi haraba babadı hak yatar. Kârgâh-ı dehri tamir eyleyen mimarlar. En meşhur beyti senin girişte okuduğun beyttir. Gerçi nasıldı? Sanman talebi devletü cah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Biz bu dünyaya makam, ser, servet, şöhret için bir şeyler devşirmek için gelmedik. Bir yar için ah etmeye geldik. Hiç şüphesizdir ki o yar Allah'tır. Onu kastetmektedir. İleri derece bir mevlevidir. Müstakil Natı vardır Hazreti Mevlana'nın medhinde yazılmış çok. Önemli bir Mevlevidir. Yakıcı üslubuyla dünyaya geliş sebebimizi ortaya koymuş. Divan şiiriyle üç gün meşgul olanın karşısına çıkacak bir beyittir bu. Sanman talebi devlet ocağı etmeye geldik. Biz aleme bir yarişe nah etmeye geldik. Benim okuduğum gazeldeki beyitler ise redifli değil kafiyeli bir gazel. Ateşi ahımla yandı bağlar gülzarlar Gömgök oldu, doğdu feryadımla sümbül zarlar. Öyle bir ah ateşim var ki bahçeleri, gül, gülistanları yaktı. Benim feryadımın dumanıyla gömgök oldu sümbül zarlar. Sümbül bahçeleri göerdi. Bir Anadolu türküsünü hatırlatıyor bana. Meşeler gövermiş varsın göversin der. Yani bunlar aslında aynı şeyi söylüyorlar da. Üslup farklı yani etrafta gördüğü hadiseleri kendi derdine, elemine, gözyaşına, feryadına bağlayan edebiyatta biz buna hüsnü talil diyoruz. Güzel bir sebebe bağlama. Bir anlayış biçimi, bir ifade tarzı. Öyle bir Mecnun nazar olvadi hasrette kim aksi bangı şilşelengle İnglesin kühsarlar. Sen diyor hasret vadisinde öyle bir ağlayan Mecnun ol ki diyor. Öyle bir Mecnun ol ki senin ardı arkası kesilmeyen feryatlarınla sıradağlar inlesin diyor. Yani değsin aşık olduğuna, değsin feryadına. Ablar, dolaplar, yekti ah eder. Birbirinden müşteki mağdurlar, gaddarlar. Hem su, hem dolap birbirinden şikayet ediyor, ah ediyor. Dolap dediği günümüzdeki dolap değil tabi. Kuyudan su çekmek üzere Kurulu dolap, Yunus Emre'nin de şiirlerinde geçer ya e, dolap niçin inilersin derdim vardır inilerin yani kuyuyu aşağıdan inip suyu alıp yukarıya boşaltıp tekrar inen bir düzeneyin adıdır. E, yerin altından üstüne su çıkarıyor olması sebebiyle ve felek gibi dönüyor olması sebebiyle şairlere hep ilham kaynağı olmuştur. Burada da hem su hem dolap şikayetçi diyor. Kimse hoşnut Bazı değil yani hayattan mi? halinden memnun değil. Gaddarlar da mağdurlar da birbirinden şikayet ediyor. Mağdurun şikayeti anlaşılır şeydir de gaddar niye şikayet eder? O bile şikayetçi diyor yani. O bile şikayetçi. Sorsalar mağdurunu gaddar kendin gösterir der Koca Ragıp Paşa. Yani gaddara sorsan mağdur kimdir diye sorsan kendini gösterir der yani. Meşhur bir gaddardan söz edelim mesela. Rusya'nın Sovyetlerin lideri milyonlarca insan öldürmeyi kolay mı zannediyorsun sen diye herhalde şikayet edecektir ya kolay değil bütün dünya ateşe veriyorsun öldür öldür bitmiyor <gülüyor> yani onu da derdi o işte ya şimdi haraba hak hâkiçre yatar kârgâhü dehri tamir eyleyen mimarlar Mimar Sinan'ı hatırlatıyor bana bu beyt şöyle ki haraba bâdu içinde yatıyor <gülüyor> Yani toprağın en harap köşe, harap harap yerinde yatıyor. Yani mezar yani yerin altında, karanlık. Ama o yatan e, kârgâh dehri tamir eden bir mimardı. Yani yer üstünü e, neye çevirdiğini büyük işler, eserler ortaya koydu. Ama şimdi kendisi orada yatıyor. Mimar Sinan hatırlatmasının sebebi, nerede mimari, mimar lafı geçse, imar sözü geçse elbette o hatırlanır ama Özellikle şundan, 90 yaşını geçmişti, İstanbul'u suya doyurmuştu. Vefat ederken kulübeciğinde serçe parmağı kadar akan bir su da kesilmişti de susuzluk için ahirete gitti. Koca Mimar Sinan, İstanbul'u suya doyuran adam kendisi susuz gitti. Nedir bu? Hikmeti hüda. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olunmaz tabii ama yaptığı hizmetin karşılığını dünyada hiç almamış olması belki onun için çok daha güzel. Yani avans kullanmadı. <gülüyor> Hepsini inşallah orada bolca. Biz, biz ağaç aceleciyiz. Hemen karşılığını göresimiz gelir. Gelmezse güceniriz falan. Elimize geçmezse güceniriz. Ama halbuki biz sonsuz hayat için yaratıldık. Asıl saadet oradadır. Elbette insan dünyada da saadeti istemedi. Nitekim bize emir öyle geldi. Rabbana atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten. Hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Duasıyla emrolunduk Cenab-ı Peygamber. Böyle işaret buyurdular. Ama tabii ehemmiyet bakımından münakaşa edilemez ki, tartışılamaz ki dünya bir damla, ahiret bir deniz. Ve hatta bu benzetme bile yetersiz deniz neticede sonludur Halbuki ahiret sonsuz Olsun. sonsuzun karşısında en büyük değerler bile hiç hükmündedir matematikte temel kaidedir x bölü sonsuz eşittir sonsuz yani onun hiçbir değeri yok Ey sahabı merhamet Allah için bir katresu toprağından naru hasret berkurur bir yerdeyim Mihrurus tahizden ter bir vecih için, matla-i subhi kıyametten beter bir derdeyim. Kabzayı ihsan ile Allah kaldırsın beni, hod be hod ayine-i ümmidim üzre perdeyim. Şiirin ahengini bozmamak için manaya girmeyip ardarda okudum. Yani hem vezni hem kafiyi bol bol göster, gör, görebilir hissedelim diye. Ey merhamet bulutu Allah için bir damla su ver bana ki, hasret ateşinden şimşek vurur bir yerdeyim. Yani çektiği hasret acısını anlatırken artık şimşek benzetmesini kullanmış. Öyle yanıyorum ki diyor ey rahmet bulutu Allah için bir damla su bir damla su. Mehre rustahizden su bir veciçin. Mehre rustahizden su zendadır bir veciçin. Yani merak işte burada uyanırsa iyi olur ben her zaman ona işaret etmek istiyorum. Senin yardımınla Koca Lügatı buraya onun için koyduk. Onun için koydun gösteriyorsun zaman zaman. Allah razı olsun. Zaman zaman kullanıyorum. İyi yapıyorsun. Şimdi rustahiz diye bir kelime geçiyor. Ey bugüne kadar da kullanmadın. Olabilir güzel kardeşim. Ya yani olabilir yani. Ama biraz da meraklı olmakta ne mahzuru var? Ben bu vesileyle bu beytin manasını biraz çözümledim mesela. Dönüp baktım. Yani şunca yıldır uğraşıyorum diye biliyor değil mi? İşimiz bilmek değil bizim. Öğrenmek. Ya. Yani bilmek dediğin nedir ki? Bilsen ne bilebilirsin yani? insanın ilmi hiç hükmündedir yani mutlak ilim karşısında. Hepimiz cahiliz, hepimiz bilmiyoruz. Ama fark şurada. Öğrenmeye meraklı mısın, değil misin? Takip etmek lazım. Kıyamette hani güneşin mahşer halkına yaklaşıp efendim akıl almaz bir hararet tasvir edilir, anlatılır ya bize. Evet. İşte diyor o güneşten daha yakıcı bir yüz için öyle bir aşktan söz ediyor ki o aşk kıyamet günü bir mızrak boyu yaklaşan güneşten daha ziyade yakıcı beni yakıyor. Matlayı i subhi kıyametten beter bir derdeyim. Kıyamet sabahının doğduğu yerden daha beter bir halde öyle bir kapıdayım halini anlatırken hakikaten çok güçlü ifadeler kullanmış rahmetli kabzayı ihsan ile Allah kaldırsın beni. Hud be hud aynayı ümmidim üzre perdeyim. Bulunduğum halden beni ancak Allah kurtarır diyor. Allah'tan yardım ve ümit bekliyorum çünkü kendi kendime derdim ben diyor. Yani benim derdim. Bizatihi benim. Vakfuzül füm mümkün mü cemiyet bana mescidi viranı aşkum ki şerri kafirdeyim. Zülüflere tutulanlar yani aşk böyle anlatılır, zülüfler de karışıktır, kesreti temsil eder, perişandır, büklüm büklümdür. Aşığın gönlü de o haldedir, zülüfler gibi perişan olmuştur. Zülfe gönüllü sürenin kalbi de zülüf gibi perişan. Bana cemiyetlerle toplu olmak ne mümkün, imkan mı var diyor. Dağıldım, perişan oldum. Aşk, viran, mescidi viranı aşkım yani viran olmuş aşk mescidi. Kişveri kafir deyim. Buradaki kafir tabi belki işaret etmekte fayda var. Önemli bir nokta bu. Ee, din ilimlerinde fıkıh tahsil ederken, ilmihal okurken gördüğümüz kafir kelimesinin manası da kullanılmıyor burada. Ee, her kelimenin bir ıstılah manası, bir lugat manası vardır. Burada sevgiliye bu isim verilmektedir. Zülüfler küfrü zulmünden, dolayı mı hocam? zulmünden kara olmasından bir de şu. Zülüfler perde, aradan kalkınca yüz görülür vecih, o da beyaz. Yani küfür kalkar imana kavuşulur, kesretten vahdete. Zülüften hedef vecihtir, demin de vecih yüzden bahsetti. O da vahdeti temsil eder. Bunlar dediğimiz gibi birer mazmun, birer imge efendim. Şiirimiz imgeler, mazmunlar dünyasıdır. Duymasın redifli gazeli de çok... Tanmış bir gazeldir. Bir kere bu redif çok tutuldu. Birbirinden nazire birçok şiir yazıldı bu sahada. Ya refa şet razını amma zebanın duymasın. Göftüğü yi uslat ruh revamın duymasın. Şöyle bir hoş ol kemali mestiyi uslat kim yar ağuşunda yatsın cismi canın duymasın. Öylemez tol yağdı yar ile demi mi ahirde kim darbatı gömürg cismin duymasın. Bu beyte ben derim ki abicim. La havle ve la kuvvete illa bu, bu beyt adamı onu dedirtir yani. Hatırlıcı bir kere daha okuyorum sonra <gülüyor> izah edeceğim. <gülüyor> Öylemez tol yağdı yar ile de mi ahirde kim darbatı gömürg duymasın. Küşteyi aşk ol velakin öyle bir ruh olmakim.'' kim Zevk-ı pâbusu nigâr üstü hanın duymasın. Rengü budam tel huşeyrinden olup asudehiz. avniya bir baden uşet kimde hanın duymasın. Her ne kadar beş beytin tamamını okuduksa da üçüncü beytte mim koymuştuk. Bir durduk. Ya. Bir durduk, durduk orada durduk. yani. Öyle sarhoş ol ki neyle? Yadı yar ile, Dostu anmakla. Allah'ı anmakla. Öyle sarhoş ol ki Deni ahirde yani giderken son anda darbatığı mergi ölüm kılıcının darbesini cismine duymasın bedenin hissetmesin. Şimdi efendim Buyur. ölüm anlatılırken ölüm harbelerinden bir harbe yüz kılıç darbesinden şiddetli buyruldu. Hatırına hayaline gelen her türlü Hastalık, ağırlık, sancı, ızdırap, dert, bela tamamını topla ölümün bir anına tekabül etmez. Öyle şiddetli bir vaziyettir diye anlatıldı ki elhak doğrudur. Ancak bunu duymaman mümkün. Hissetmeden geçip gitmen, tereyağından kıl çeker gibi ruhu teslim etmen mümkün. Neyle? Aşk-ı ilahiyla. Onu öyle an ki, onu anarken öyle bir hale gel ki, Ölüm kılıcının darbeleri sana tesir etmesin. Sen ölümü zevkle yaşa. Ölürken gül yani. Ölürken gül. Bize bunun misali ayeti kelimeyle verilmedi mi? Elini kesen kadınlar Hazreti Yusuf'un cemaline bakarken akılları başlarından gitti ve acı duymadılar. Acı var mıydı? Vardı. E vardı ama duymadılar. Hissetmediler. Hissetmediler. O hissi iptal eden bir vaziyet var. Güzeli temaşa acıyı iptal eder. Temaşa etmek için, seyretmek için anmak gerekir. Çünkü insan sevdiğini anar, andığını sever. Yani burada dilin ve kalbin neyle meşgul olması gerektiği, yadı yar yadı hayali yar ile gülzara baktım ağladım andım şemi mükakülün ezhara baktım ağladım diyen şairi de hatırlamalı sıra ona da gelecek. Tevfik kolaylı. Ancak burada Öyle sarhoş ol ki onu anma ile son anda ölüm acısını dahi işitmeyesin diyerek hakikaten zirvede bir beyti miras bırakmış üstadımız. Küşteyi aşk ol ve lakin öyle bir ruh olma kim zavkı pâbusu nigârı üstü hanın duymasın. Muazzam bir diyalektik yapmış burada. Çelişki gibi görünen bir şey var. Aşkın şehidi ol, aşk elinden öl ama ruhsuz da olma. Şöyle ruhsuz olma. Yar senin kabrini ziyarete geldiğinde ayağını basmasının vereceği lezzetten de habersiz olma. Kemiklerin o zevki duysun. Yar seni ziyaret edince onu fark et. Yani öylesine öl der gibi. Yani ya da dediğim gibi çelişki demem şu. Onu bile duymayacak halde olla öl. Ölmeden olmak yok yani. <gülüyor> Olmak için ölmek lazım diyorlar ya işte ölmeden önce ölünüz falan o demek. Bu beden kaydından kurtulup Edirneli Neşati merhumun meşhur beytinde olduğu gibi yani Dedik ama beyit gelmedi aklıma şimdi birden. Biraz sonra gelecek inşallah. Yani biz öyle bir haldeyiz ki diyor maddeden manaya terfi ettik. Bedenden ruha inkılab ettik. Öyle bir yolculuğu tamamladık. Dünyadan ahirete yöneldik ki ayna karşısında görünmeyiz. Mirat-ı mücellada Yani parlak aynalarda ettik o kadar ref'ite ayyün ki neşati ayine-i pürtab nihans mücellada o beyt bu işte. Yani o şairden bahsedilince de bu beyt gelir hemen hatra. O onun deminki senin okuduğun beyitte olduğu gibi o yeni şey bu Edirneli Neşati. Aynı şey anlatılmaktadır. Ten kafesinden azat olmadır mesele. Yani beden sana lazım olduğu için bindiğin bir merkep ama bedenleşme. Ondan ibaret kalma. O senin hardware'in, sen software'sin, sen ruhsun, süvarisin. Takılma bedene bu kadar. Hazreti Mevlana'yı hatırlayalım. Beden atına bin, beden senin eşeğindir ahire gideceksin. İşi bedene bırakma yoksa ahıra gidersin. Rengü buğdan tel olup asudeyiz. Avniya bir beden hoşet kimde hanım duymasın. Acıdan tatlıdan kokudan renkten falan filan beş duyunun bütün hissettiklerinden azade ol asude ol hepsinin dışına çık öyle bir bade iç ki ağzın dahi duymasın ağzın dahi duymadığı bade üzüm suyu değildir işte her zaman söylediğimiz gibi sarhoş olmadan şarap içmeden şair olunmaz diyen Homeros'a cevap bizden şöyle gelir biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı mana aynı manadadır. Halkın iki çeşmi reşahatu nem içindir, <gülüyor> mehnet kedeyi kevnu mekan matem içindir. İki gözün diyor, ağlamak için diyor. <gülüyor> Allah'ım ya ya. İki gözün ağlamak için diyor. Ne zannettin diyor? Gözler ağlamak için. Mehnet kedeyi kevnu mekan matem için. Burası matemhanedir diyor. Matemhane düğün evi zannedip de aldanma diyor. Burası matem öyle evi. Çıkmış kimi eflâke, kimi yerlere geçmiş, arzı arzînü semâvat beni âdem içindir. Kimi göğe çıktı, kimi yere indi, yer gök oğulları içindir. İnsanoğlunun hizmetindedir. Biz cû-i hurûşâni beyâ bân-ı firâkız, taşlarla dövündüklerimiz bir yem içindir. Yem deniz demektir efendim. Yem, derya, bahir yani hepsi deniz anlamına geliyor. Biz ayrılık çölünde feryatlarımız coştu dalgalandı taşlarla dövünüyoruz o deniz içindir. Deniz kıyısında hani taşlar oluyor ya yani bekliyoruz diyor yani bir hasretle bir sevgiliye kavuşma ümidiyle feryadıyla ağlıyoruz. Her dem ki biz Allah deyip secde güzarız, didarına mahrem olacak bir dem içindir. Biz her zaman Allah deyip secdeye gidiyoruz. O da didarına mahrem olacak. Yani rüviyeti cemalullah e, o an içindir. Yani her şey bir an için. Aslında bütün ömür boyunca yapılanlar edilenler son nefes selamet içindir. Bir an içindir yani. Her şey bir şey içindir. Efendim... Avni bana lazım mu tesellayı zamana, ziraki canı vücudum gam içindir. Beni tesellitmenize hacet yok diyor. Bugün yani beni diyor acıyıp da tesellit. Çünkü benim canım, gönlüm, bedenim gam içindir diyor. Biz bir dünyaya gam çekmeye geldik. Bir yer için rahet etmeye geldik. Ne tesellisi. Beni neyle avutacaksın? Araya bir giresin var mı? bir? Bak bakalım. Bakalım hocam. Bak Onları ihmal etmemeliyiz. İnsanlar işi gücü bırakıyor, değil mi efendim? Evet. Yani can fedayı laleyim bir dilberi can perverin istemem ben huzdrlın olsun çeşmeyi abu hayat. Evet buldun sen? Şimdi hocam bakalım. Hı. Dostlarımızdan gelir. Gönlünüze sağlık hocam. Selam ve sevgiler. Alekşüm selam ve rahmetullah. Fevkalade bir program demiş Mehmet Durukan. Ona Belki öyle geliyor. <gülüyor> bazı şairlerden tekrar bahsetseniz, gerçi her en az bir sezon ayırmak lazım aslında ama bir seferde anlaşılacak gibi değiller. Efendim, tadımlık bunlar, doyumluk değil efendim. Biz işaret ediyoruz buradan merak edip kurcalamalar olacak inşallah. Sümeyra dönmez. Ben artık salı günleri için bugün günlerden salı demiyorum da... Bugün günlerden can veren pervaneler diyorlar. Defaat buyurmuşlar, eksik olmasınlar. Mevlam ebeden razı olsun Amin. diye dua Cümle. buyurmuşlar. Can fedayı. Yorumlar, yedir. beğeniler be. ve evet. Paylaşılan beyitlerinde tüm izleyiciler beğenilmiş teşekkür mi efendim? Edin. Beğenmiştir ha, hocam. İyi, tamam. Ya yeni şehirli ablini beğenilmeyecek gibi. Şimdi değil. hocam, ben <gülüyor> bu arada <gülüyor> madem araya girdim. Tamam. Şimdi. E... <gülüyor> Öyle aşk tarifleri gördük ki şimdi sizin anlattığınız bize böyle anka kuşundan bahsetmek gibi geliyor. Aynen öyle. Yani biz yeni nesil olarak ben kendimi de hadi genç sayayım çok genç sayılmıyorum ama aşkı bu anlattıklarınızla hiç bağlantı kuramıyoruz. Şu anki sistem ona müsaade etmiyor. Yani sizin anlattığınız aşk masal kitaplarında kalmış gibi. Ne demek istersiniz bugünün gençlerine, bu masallarda, aşkla alakalı? Masallar da bizimdir. Ee, i̇nsanın olduğu yerde aşk vardır azizim. İnsan aşka kabiliyetli bir yaratık. Fakat çok olur ki değersiz aşk şekilde, değersiz maşuka tutulur. Ona buna gönül düşürür. Zayi eder kıymetli hazinesini. Yoksa herkes aşık. Dikkatle baksın bunu görecek herkes. Herkes bir şey için her şeyi feda ediyor herkes. Her şeyi feda ettiğin o şey neyse işte sen ona aşıksın. Eyvallah bu hocam, çok güzel bir tarif oldu. Bu nefs olabilir ki yaygınlıkla böyledir. İşaret nasıl geldi? Allah'a değil nefsinize tapmanızdan korkuyorum buyurdular. Ve ölümü unutmanızdan korkuyorum buyurdular. Ölümü unutmanızdan korkuyorum buyurdu Hazreti Peygamber. Yani hatırlamayı tavsiye etti, ısrarla hatırlamamızı tavsiye etti. İyi de ölümü hatırlamanın ne manası var? Ya ölüm bir kapı, yani bir doğum yani. Sonsuz hayata doğma vaziyeti, vuslat kavuşma müjdesi. Onu unutursan her şey burada olup bitecek zannediyorsun. Ve burada da tatmin olmanın imkanı yok. Yani insan öyle yapılmamış yani. yaratılışı öyle değil, insanın yapısı o değil. Burada doymaz, mümkün değil. Burada ancak kanaatle doyulur. Servete, mala, gıdaya, paraya, pula, yemeye, içmeye falan burada ancak kanaatle doyulur. Ama insan sonsuza göre ayarlıdır. Arzuları sonsuza dairdir. İşte o da burada değil ölümden sonraki hayattadır. Ölümü hatırlamak, ölümü unutmamak insana bunu bahşeder. Yoksa her şeyi bir şey için feda ediyorsun. Tekrar söyleyelim. O bir şey neyse. Sen ona aşıksın. Adını koysan da koymasan da neyi seversen sev aslında dikkatle baktığında nefsin için sevdiğini görürsün. Yani meselemiz de budur. Bunu anlamaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yoksa aşk uzak değil. Burada anlatılan aşktan daha yakıcı ve daha derin ne aşklar gördüm ben. Adam sevdiğini takip etmek için mesela sevdiği bir takımı veya peşin eriştiği bir şeyi mesela. Evet. E, Sözde veya gerçekte sanatçı, neyse yani takip etmek için her şeyini feda ediyor, görüyorum. Kumar oynuyor adam, nesi varsa harcıyor. Görünüşte tam böyle bir iflas hali, güzel hiçbir şey yok malını, mülkünü, servetini, şöhretini, itibarını her şeyini kaybediyor. Soruyorsun seviyorum diyor. Sevdiği zevk altını için oynuyormuş. Son tahlide hiçbir şey kalmıyor, hayatı dahil, her şey gidiyor, sıhhati dahil. Ama Ondan vazgeçmiyor. ya e Aşk bu değilse nedir Al sana aşk yani işte. Aşık adam sırıl sıklama aşık işte yani. Herkes aşık kardeşim. Ahibba şive'i yağmada mebhut eyler <gülüyor> adayı hüda göstermesin asarı izmihlal bir yerde. Kendi tarzını biraz dışında olan şu beytte. Dostların diyor Ahibba ahbabın çoğulu. Ahibba şive'i yağmada mebhut eyler adayı. Hüda göstermesin asar-ı bir yerde. Dostların yağma işinde, talan işinde düşmana parmak ısırtır, şaşar kalırsın diyor. Öyle yağmalarlar ki diyor, yakınların, dostların diyor. Allah bir yıkılış emaresi göstermesin bir yerde diyor. Gemi sallanmaya görsün. Ne fareler görürsün diyor. Batan gemi en son kaptan terk edermiş. Önce de fareler. Yani... Bunu sosyal hayatımızda, ekonomik hayatta görüyoruz, devlet hayatında. Her şey yolundayken bakıyorsunuz, üst rütbelerde, bahalı, beş yıldızlı otellerde konaklayan, efendim biziniz uçan devamlı böyle, gösterişli arabalara, korumalar eşliğinde inen binen insanlar görürsünüz. Bir risk ortaya çıktığı zaman bir bakmışsınız, darmadağın, talana başlamış, yağmaya başlamış, çalıyor. Düşman da hayret ediyor, hayır bu, bu mu diyor, evet Ehibba şey ve yağma da bu bana bir şeyi hatırlattı bir makale halinde de neşrettim. internet ortamında rastlanabilir gödek inek diye çok hürmet ettiğim bir büyüm bana bundan 38 yıl önce bir vesileyle anlatmıştı gödek inek nedir? Neymiş hocam bakalım bu köylünün bir gödek ineği vardır bu gödek inek dediğiniz bizim oralarda kara inek diye anılır mahalli söyleniş biçimi gar inek. Keçiden hallicedir, çelimsizdir, eti çok azdır, deri kemikleri sayılır, samanın kurusu yedirilir ona, hep çile çeker zavallı, bazen sabana koşulur, tarlayı sürer, hatta yük taşıttırıldığı bile olur, araba çamura çakılır, dizini kanatırcasına gayret eder, çıkarır arabayı, gayretlidir falan. Sütü azdır, çok lezzetlidir ama azdır, yani keçiden hallice, hatta bazen keçi kadar. Süt verir ve dayak yer o döver sahibi onu yani çifte koşar biraz ihmal gösterdiyse döver arabayı çıkaramazsa döver öbür yanda da 70'li 80'li yıllarda moda olduğu üzere Avrupalardan gelen gösterişli süslü sosyete inekler vardır. Hochstein derler onlara 10 katı, 15 katı süt verir gödekide. Lezzeti biraz azdır ama ekonomik değeri vardır. Zengin olursun, bol bol süt verir. Kuru saman filan o tenesiz etmez o. Yeşil otlar verilir ona. Özel gıdalar vardır efendim. Tırnakları kırılgandır. Arabaya yüke koşulmaz, kırılı verir zavvi. Havalıdırlar. Ancak fark kendini şurada gösterir. Ne? Verimden düştüğü zaman o gösterişli sosyete inek kasabın yolunu tutar ve. Ev... Sahibinin içi sızlamaz. Çünkü o ekonomik bir değerdir. O güne kadar sütünden yararlanılmıştır. Artık eti kaç para eder? O düşünülür, gözünü kırpmadan satar, pazarlık eder. Kara inek hasta olur, veteriner çağırır, ağlayarak tedavisini yaptırır. Satamaz, kıyamaz, canından bir parçadır. Son ana kadar başında evlat gibi ağlar... Artık ümit kesildiğinde Bismillahirrahmanirrahim ekber, kendi eliyle keser, ağlaya ağlaya, etini de yer, eti onun eti olur. Gödek inek olmak böyle bir şeydir. Montafon, Hoştayn bilmem ne inek olmak böyle bir şeydir. Son tahlilde belli olur. Vatan evlatları işte böyledir yani. Gösterişsizdir. Kimse onları ne över ne nasraf eder onun için. Hiç iltifat görmezler, sırtı sıvazlanmaz onların ama vatanı sahibi Kıyamazsın, o senin derdinle dertlidir. Bana onu tavsiye etti, bunu anlatan ağabeyim, çorumlu Mehmet Bey, Mehmet Tiryaki ağabeyimdi. Hayatı kardeşim dedi, ben gencim de 38, 18 yaşındayım yani. Sen dedi montafon olmaya özenme, gödek inek olmaya bak dedi. Halen de kendisi bir gödek inektir ve ben her zaman bu noktayı hatırlarım. Bunu hatırlamama vesile olan beyit de budur. Ne zaman Yenişehir'le oyunu ve şu beytini görsem aklım gödek ineye gider, beyti bir daha okuyorum. Okuyalım bundan Eyvah sonra gödek şey inekle be... Hoştay'ın arasındaki farkı ya, bir daha oturup düşünelim. Ya işte. ya tevazu aziz kardeşim tevazu herkes ölecek herkes toprak olacak çok zenginsin diye senin toprağın daha kaliteli olmuyor neticede hesaba çıkacağız yani Mühim olan kalbinin ne olduğudur, kalbin istikametin ne olduğudur. Çok gösterilmiş yaşadın ne oldu? Ölmen zor olur. Başka bir şey faydası olmaz yani. Lüks yaşadıysan, rahat yaşadıysan, gösterişli yaşadıysan, hep böyle rahat döşekler ölmen zor olur. Çünkü ondan ayrılmak zor. Öbürü zaten hazır bekliyor. Dost, dosta kavuşma ircili emrin aldık diyor. Zevkle şevkle gider yani. Yani demin anlattığımız gibi, onun gidişi bayramdır. Bayram. Güneş gibi sarararak batar ama ihtişamla doğar. Ehibbaşi ve iyi yağmada mebuhut eyler adayı hüda göstermesin asar izmihlal bir yerde çökmeye görsün, görürsün diyor dostları, gerçek dostlarının kim olduğunu. Allah bin safşata bir mısra-i değmez, indimde esatiri felâtun hezeyandır. Yine Yeni şeyh üslubunun dışında Sayılabilecek bir beyittir ama şah beyittir ona aittir. Bin safsata bir mısra-i berceste ya değilmez. İndim de esati rifalatun ezayandır. Büyük laf azizim. <gülüyor> Şunu diyor. Bir mısrayı berceste öyle hikemi, hikmetli, öyle doyurucu, aklı ve kalbi besleyici kuvvete sahiptir ki diyor. Binlerce felsefi hezayana teraziye bile koymam diyor yani bin safsata geçer diyor. Tek bir mısra diyor mesela. Kendimiz de, kendinde çok öyle mısralar. Koca Ragıp Paşa üstadımızdan. Nabi'den bir bir mısra o dersin ya. Bir cilt kitap okuyacaksın alsana karşında. Şimdi biraz önce okuduğumuz bir mısrayla taa nerelere gittik Ta ve nerelere bize gittik. neler anlattı ya, yani. Öyle de bir şeyler var. İndim de saatiri felatun hezayandır. Eflatun'un hez, esatiri Şimdi, diyor. Şimdi e, madem öyle bahsettik evet. e, bu haftaki işaret leffaları bölümümüzde de ee, yeni Şerlâm'den. Hangi beyi seçmiştin sen? Cehlimi bilmeyecek mertebe cahil değilim. Bilirim rütbeyi noksanımı. Kamil değilim demiş. Kendine yakışır bir şey olmuş. Evet. Buradan da kelime olarak mertebeyi seçtim. Ben bu arada ona bakayım inşallah. Mertebe. Mertebe. Evet. Rütbeyle köktaş. Mertebe, derece, basamak, rütbe, paye, bazı yerlerde de miktar olarak miktar, geçiyor. Tamam. İsterseniz bir daha tekrar Oku edelim. Bakalım, manasına bakalım. Cehlimi bilmeyecek mertebe cahil değilim. Cahilliğimi anlamayacak kadar cahil değilim. Bilirim rütbeyi noksanımı kamil değilim. Ne kadar aşağıda olduğumu bilirim. Kamil değilim, olgun değilim. Şimdi efendim bu da yani şimdi bakın bu dört oldu. Yani beşinci örnek çok zor bulunabilir de. Bu, sen üç şimdi bir de aklımdaki beyti söyleyeceğim. Buyurun Tarzının dışında olan yani Neyi Yenişehirli Avni'nin o melankolik diyeceğim ya belki isabetsiz bir tanımlama ama böyle gizemli e, üslubunun dışında böyle ayağa yere basan günümüz sosyal içerikli falan e, bir beytinde şöyle söyler üstad. Eblehanı dama çekmektir taazzumdan garaz yoksa herkes kendi vicdanında miktarın bilir. <gülüyor> Ebleh ahmak demek. Eblehanı dama çekmektir taazzumdan karaz. Yoksa herkes kendi da miktarın bilir. Ahmakları tuzağa çekmek için bazen övündüğüm olur diyor. <gülüyor> Taazzum yaparım diyor ya. Veziyiz yüz falan filan. Fakat diyor bu işte tuzaktır. Hemen de düşerler diyor yani. Hemen düşerler eksik olmasınlar. Yoksa herkes kendi miktar. Ben bilmez miyim kaç kilo çektiğimi diyor ya. Buradan onu diyor işte. Cahilim ama cehlimi bilmeyecek kadar değil. Cahilim cahillimi kabul ediyorum. Aşağıdayım ama bunu da biliyorum. Yüksek mertebe iddiam yok ya. Ben biliyorum kendimi Allah'ın izniyle diyor. Biz kimiz gidiyor yani. Ya insan için bundan güzel bir, bak, bir duruş mu olur ya. Şimdi bin safsata onu da okuduk. ha ''Bu deyr fenadan ki mükedder gittim, dil hastebu dil figar muber gittim.'' Bu dünyadan, fani alemden deyr. İlginç, kilise demektir bir manasıyla. Fakat mekan, yurt falan, fani deyr yani dünya. yani ''Gittim nasıl mükedder gittim, kederli gittim.'' Yani gülecek bir şey bulamadım, burada kederli gittim. ''Dil hastebu dil figar muber gittim.'' gönlüm hasta gönlüm yaralı olarak ve kırıl kırılmış olarak muber dargın olarak gittim bu ahmet şüt'te ihtiyarım yoktur bu ahmet düşüt'te ihtiyarım yoktur mecbur gelip cihana muzdar gittim ahmet şüt farsça gitti geldi gidiş geliş demek yani bu gelmede ve gitmede ihtiyarım yok dorken de haberim olmadı giderken de benim bir dahlim yok. Öylesine geldim, muztar yani zaruretle, ıztirari olarak mecbur gelip cihana muztar gittim. İşte öyle geldik, öyle gidiyoruz. Allah'ım ya. Yani mecbur gelip cihana muztar gittim. Şimdi olayın tamamıyla <gülüyor> farkında olunca böyle şeyler söylemesinden dolayı siz de böyle bir kalıyorsunuz ya. Yani zaten farklı bir şey söylemiyorsun. Olanı ya, başımıza ona, geleceğini söylüyor yani. ama fark etmiş işte. Evet. Yani zaten hissettiğinizi mısraya döktüğünü görünce heyecanlanıyorsunuz ya. Ben bunu yaşıyorum ama diyorsun ifade edemedim. Ya ne güzel söylemiş ya. Ne güzel söylemiş dert yani. İşte akrabalık buradan geliyor. Bunlarla biz böyle ahbap akraba oluyoruz ya ondan işte. Evet. Sadı hazaran saildir gerdun mezade etmektedir. Çıkmadı yakut Eşki... ...Çeşme Giryan bir pula. Binlerce yıldır... ...bu felek... ...açık artırma yapıyor. Pazar yapıyor, mezat yapıyor. Mezat. Fakat... ...ağlayan gözlerin... ...Yakut değerindeki göz damlaları... ...bir pul etmedi daha. Bir pula müşteri çıkmadı. ya. Yani. <gülüyor> en kıymetli olana... ...müşteri, müşteri çıkmıyor. İki çeşmi ...Sirişk, Efşan... İle bir kalbi viran al, tükenmez, hasra gelmez, daimi irat lazımsa. Biraz atlama oldu ama konu benzediği için oraya geldim. İki çeşmi siriş ile bir kalbi viran al, tükenmez, hasra gelmez, daimi irat lazımsa. Yeni şeyhirli en heyecan verici beytlerinden biri de bu. İki ağlayan göz al, bir de yanan kalp. Ne karşılığında? Bütün servetini ver, ömrünü harca ya elindeki servet sınırlı. Nereye yatırayım diyorsun değil mi? Sermayeyi bir yere bağlayalım. Bir yere mı? bağlayacaksın. Altına bağlasan ne olur ne çalınır malınır. Kağıt para, tedavül bilmem ne. Borsa iner çıkar. Hepsi riskli. Baksana diyor bir şey söyleyeyim. Yok Ağlayan <gülüyor> sıfır risk. Ağlayan bir çift göz ve yanan bir kalbe yatır neyin varsa kıyamet kopsa karın eksilmez. Daimi irattır diyor. En kazançlı yatırım biçimi. Üstad Allah gani, gani rahmet etsin sana ya. Bu nasıl bir üstadır ya? Şimdi nasıl e, üstadır? Yenişehir Avni'nin çekeme olmasıyla alakalı bir Soru geldi Duyum. de öyle, öyle bir ne? şey. Duyumum yok doğrudur olabilir. Duymamıştım. Bir de geri taraftan aslında divanı dışında çok fazla eser vermiş birisi. Tabii tabii. Bitir bitirmediği bir var. ateş kedesi var. Bir, tamamlanmamış. Ama ömür de işte çok değil. 58. Fakat divan tamam ama. Divan bildiğimiz kadarıyla. Yok divan zaten kendi dünyadan ayrıldıktan sonra, sonra. Birisi ele bir almış. Teşekkür. Allah -gam her dem nida etmektedir. Var mıdır müşteri yüz bin dilü can bir pula Allah Allah. Gam dellalı, hani açık satışta, ihalede sattım sattım bağ bağırır ya. Gam dellalı bağırıyor diyor. Aralıksız ne diye bağırıyor? Bir müşteri arıyor diyor. Yüz dil, yüz can, yüz gönül bir pula diyor. Varsa müşteri sattım gitti diyor. Para etmez, can... Can para etmez yani bu alemde diyor ki i̇şte, dünya namert diyor en kıymetli olana paha verilmiyor para verilmiyor diyor. Teni bi tabımı sella beyi tufa'nı eş kaldı meyanı lüce hasret can kurtaran yok mu Sara sarçak, çakit desti azarın mıdır diller bu derdin pençesinden bir giri ban kurtaran yok mu? Peri ruhlar beni divane-i zincir bendetti Acip bu kaydı can fersadan insan kurtaran yok mu? Niçin avni gibi kaldın o şuhunda mızülfünde? Bu sevdadan seni çeşme giryan kurtaran yok mu? Allah Allah Zavallı bedenimi teni hitabımı Seylabe-i eş kaldı Gözyaşı Tufanı Seli Zavallı bedenimi sürüklüyor meyan Lücce'yi hasretteyim, hasret denizinin kenarındayım. Can kurtaran yok mu? Allah Allah. Baştan saraser çak, çakı desti azarın mıdır diller? Bu derdin pençesindendir. Giriban kurtaran yok mu? Bu öyle bir dert ki diyor, yakasını kurtaran yok mu acaba diyor bu dertten. Herkes mi muzdarip? Evet üstad, herkes muzdarip. Hocam bu arada son üç dakikaya girmişiz. Allah Allah. Yeni şehirle de çok hızlı gittik yahu. Allah Allah. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? Şimdi tay hatemleri sirkatle olmuş namdar son beyt olsun o zaman. Yok 3 dakikamız var ha. hocam yani onu değerlendirelim çünkü birkaç daha böyle hazırlamış olduğumuz Şimdi şiir olunca tay... biraz bahsedeceğiniz bir şeyler var gibi vardı geldi ya, bana. o yüzden var da yetişmedi ama ne yapalım ya Şu ömür böyle ya işte ne yapalım. Zaten her planladığımız olsaydı, olsaydı hayatta neler olurdu değil mi hocam? Şimdi tay hatemleri sirkatle olmuş namdar tay o tay hatem o hatem himmet ol himmet değildir. Hatemi Tayi'yi anlatıyor. Hatemi Tayi isminde çok cömert birisi vardı. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir isetinden. Yani peygamberliği kendisine bildirilmesinden evvel yaşadı gitti. Cömertli dillere destandır, akıllara zıyan derecede cömerttir. Yani onun hikayeleri çoktur. Bostan Gülistan'dan takip edilebilir, görülebilir. Ee, Tay Hatemi yani Hatem diyarının, Hatem kavminin Tayi, Hatemi Tayi. Şimdi hırsızlıkla şöhret bulmuşlar. Diyor. Onun bunun malına göz dikmişler. Tay o tay hatem o hatem himmet ol himmet değil. Ülke o ülke. isimler aynı ama diyor. Onlardan yok diyor. Onun gibiler kalmadı. öyleleri kalmadı diyor. Geçmişi özlemek ve zamandan şikayet eski bir durumdur. Öteden beri Değişmiş. Biz de şikayet ediyoruz. Biz bizden, de, bizden sonrakiler de bize diyecekler ki ya yeni şeyle abini falan okuyorlarmış rahmetlici. makamları cennet olsun <gülüyor> Efendim, Damenir rahmet denir bir şey silerdi eşkimi. Şey o şey sinem o sinem. Rahmet ol rahmet değil. Ben eskiden de ağlardım ama diyor rahmet eteğiyle gözyaşım silinirdi. O etek yine var. Gözyaşım yine var ama Eski merhamet yok diyor. Böylelikle, bu vesileyle Büyük ustamızı andık. Bir beyte gözüm takıldı söylemesem. olmaz. Buyurun hocam, sonra bir de alalım ondan sonra bitirelim. Şüyü'i macerayı aşk içindir kûhi i mihnette. Esherler Eser. kim hıraşı tişe-i Ferhat'dan kalmış. Amasya'da bir sütun dağı. Ferhat'ın şirin için deldiği dağı. Kazma izleri var orada diyor. O izler orada niye var biliyor musunuz diyor. Aşkın macerasını sonraki nesillere aktarmak için belgedir diyor. Gidin de görün diyor. <gülüyor> Şuyu'i macerayı aşk içindir. Kuhi mihnette eserler kim hıraşıtı şe'i ferhattan kalmış. Biraz önce seyircimizin söylediği çok doğrudur. Her bir şairimiz için belki 3-5-10 programa ihtiyaç var. Ama ne yaparsınız bu böyle tadımlık tanıtacak kadar yeni şeyli avniyumda. Hiç olmazsa haberdar Amca. etmiş Haberdar olmuşsun. etmiş olduk inşallah. Olduğundan. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Yüreğinize sağlık. Bu akşam kadim edebiyatımızın temsilcilerinden yeni şehirli ve şiirlerini konuştuk haftaya. Başka bir şairinizin karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.